Yüklerini açıp, zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. ''Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir.'' dediler.